Ve la ahiril hadis, Sadaka Resulullah fi ma qal, Elke ma qal el nebiyyü sallallahu taala aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Cemaati i zaman zaman hatırlattığımız, tekrar ettiğimiz bir söz var. Kur'an böyle bir kitaptır ki, böyle bir kitaptır ki, dünyamızın nurlanması, düzene girmesi, her türlü dengesizliğin, kargaşanın ortadan kalkması için vazgeçilmez bir kitap olduğu gibi Kur'an ebedi hayat içinde asıl kaynak o. Peygamberimizin şu hadisini, hadisindeki şu cümleyi unutmamak lazım. Allah'ın Resulü bu hadisinde buyuruyor ki, farklı mevzulara temas eden bir hadis, temizlik imanın yarısıdır. Mutlaka imanın bir kısmını temizlik oluşturuyor. Ama bunu geniş manada ele almamız lazım. İç temizliği, dış temizliği. Mahlaki temizlik, mali temizlik, efendim, davranış temizliği, her türlü temizlik. İmanın yarısıdır temizlik. Elhamdülillah sözü, Allah'ın büyüklüğünü, üstünlüğünü ifade etmek üzere zaman zaman hamd ediyoruz. Hamdü senanın her türlüsü Allah'a aittir diyoruz ya. O da yarın ahirette mizanı dolduracak, amellerin tartıldığı, iyiliklerin, kötülüklerin ölçüldüğü, keyfiyetini yalnız Cenabı Hakk'ın bildiği, yapısını Allah'ın bildiği bir tartı aleti var orada. İyilikler ve kötülükler orada tartılıyor. Mizanı dolduran bir sözdür bu. Yani, o terazinin, o görünmeyen terazinin şefesi, elhamdülillah sözüyle dolar diyor Resulullah. Çok değeri olan, manası çok büyük olan, değeri çok büyük olan bir söz bu. Elhamdülillah nizanı doldurur. Elhamdülillah ve Subhanallah kelimeleri ikisi birlikte, Yer ve gök arasını dolduracak kadar karşılığı büyük olan, eci büyük olan sözlerdir. Namaz bir nurdur, sabır bir ziyadır, sadaka bir burhandır, yani bir kılavuzdur buyurduktan sonra Vel Kur'an hüccetün leke ev -aleyh. Yarın bir mahkemeyi kübra var, en büyük mahkeme, en büyük mahkeme. Böyle şu mahkeme bu mahkeme diye biz zaman zaman met ediyoruz ya. Memleketin en yüksek seviyeli mahkemesi bu memleket mahkemesi de değil, bir dünya mahkemesi de değil, bir kainat mahkemesi bu öyle bir mahkeme ki oranın hakimi orada karar verecek, adaleti tevzi edecek, hüküm verecek her şeyin yaratıcısı olan Allah ahkemul hakimin hakimlerin de hakimi en doğru karar vereni en adil karar vereni orada o mahkemeyi idare edecek orada İnsanlar, mahkemede ya beraat edecekler, suçsuz oldukları, temiz oldukları ortaya çıkacak. Ama, bir insanın suçsuzluğuna, beraatına karar verirken, o suçsuzluğu ispatlayan bir delil gerekiyor. İşte bu delil Kur'an'dır. Allah'ın hakimi olduğu mahkemeden, Berat edecek insanların, suçsuzdur diye hüküm alıp çıkacak insanların, serbest bırakılacak, takipsizlik kararı verilecek insanların, Kur'an, lehinde şahit olması lazım. Cenab-ı Hak, hareketleri, o kişinin hareketleriyle, Kur'an'ın talimatını karşı karşıya getiriyor. Bakıyor ki, bu kişi olanca gücüyle, A'na göre yaşama gayreti içine girmiştir. Ve Kur'an'a göre yaşamıştır. Binaenaleyh karar onun lehinde çıkıyor, beraat ediyor bu kişi. Ama öyle insanlarda olacak ki Kur'an onu mahkum ettirecek, ebedi cezaya veya geçici cezaya mahkum ettirecek bir delil olarak kullanılacak mahkemede. Kur'an'dan ne ölçüde uzaklaşmışsa Kur'an'daki hükümleri hangi ölçüde çiğnemişse bir kenara atmışsa bu ölçüde de Kur'an onun aleyhindeki bir belge olacak. Olanca gücümüzü sarf ederek Kur'an-ı Kerim'i lehimizde kullanılan bir delil haline getirmeliyiz. Aleyhte kullanılacak bir delil olmaktan çıkartmalıyız. Bu da Kur'an'a duyacağımız yakın ilgiyle kalbi bağlantıyla sağlanabilir. Çeşitli açılardan bağlanacağız. Allah'ın kitabı Kur'an'a. <gülüyor> Fakat Kur'an iman ettiğimiz kitap iman ettiğimiz kitap iman ettiğimizi sandığımız kitap daha doğrusu Kendimizi öyle görüyoruz, öyle biliyoruz ama inşallah Cenab-ı Hak bizim yarımımızı da tam kabul ediyor. Eksiklerimizi görmez, affeder. Ama Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümlerin bilinmesi lazım. Yaşayacaksın bu kitaba göre, hayatını Kur'an'a göre düzenleyeceksin. Hep Kur'an'ın emrettiği, buyurduğu şekilde hareketlerini, tatbikatını yürüteceksin, ona aykırı düşmeyecek. E, bilmeden bu nasıl olacak? Bilmeden olmaz. Müslümanların, Müslümanların, belki bütün insanların başından sonuna kadar bu kitabı ya ehlinden dinlemek suretiyle. Buna ehemmiyet veriyorum, tekrar ediyorum bunu. Ya ehlinden, erbabından dinlemek suretiyle öğrenmesi lazım, ona kendisini uydurması lazım. Ya da zaman ayırarak okuması lazım. E, okumak da bir türlü dinlemek demektir yani. Birisine talebe olursun, o okur sen de dinlersin netice itibariyle. Yani, Zaman ayırmak lazım geliyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in Tamamını dinlemekle Veya öğrenmekle mükellef iken. Öyle duruma geldik ki Bir ömür tükeniyor Koskoca bir ömür tükeniyor Her tarafını dinlemek veya öğrenmek şöyle dursun Kur'an'dan duyabildiklerimiz Belliye bildiklerimiz son derece az. Yani Allah ahirette sorarsa, sana bu kitabı okuyacak, dinleyecek kadar bir ömür vermemiş miydim? E vermiştin ya Rabbi, Ne harcadın bu ömrü? Bunlar sorulacak. Biz geçiştiriyoruz böyle. Başka şeylere ömrü tahsis ediyoruz başka şeyleri elde etmek için bir ömür tüketiyoruz, asıl elde etmemiz gerekenden uzakta kalıyoruz. İşte böyle belki azımızı çok sayar diye Cenab-ı Hak bazı sureleri bu kürsüde dile getirmeye çalışıyoruz. E sen de ahirette hiç olmazsa şu kadar deme hakkına sahip ol. Ya Rabbi senin kitabını başından sonuna kadar okuyamadım. Dinleyemedim de ama senin kitabından şu sureyi, şu sureyi dinleme fırsatını bulmuştum. Umarım geç diyebilirler sana. Ama değer vermiyor cemaat. Ben Kur'an'ı dinliyorum. Kur'an anlatılıyor. Bu ne büyük bir kazançtır diyerek sarılması gerekirken eh işte ne kadar yetişirsem diyor canım, acelem ne? Bak şimdi cemaat, fukara tavuğu gibi yumurtlayacak şimdi, bir bir gelecek. Burada onların gelişinden önce söylenenleri bir kayıp saymıyor bu gelenler. Ya niçin kayıp saymıyorsunuz siz bunu? Burada olmadığınız saatlerde elde ettiğiniz ne var ki buradakinden daha üstün geliyor size? Bu müthiş bir kayıp ama. Müthiş bir zarar ziyan. İşte Müslümanların bu ilgisizliği, bu kıymet bilmezliği, bu kadir şinas olmayışları Kur'an'dan uzaklaşanların başına bu belaları getiriyor. Tabi insanın vicdanı sızıyor, o 12 yaşındaki çocuğu gösteriyor televizyonlar önce ona benzer nice acı sahneler geçmiştir orada. Ama incelerseniz, o Filistinlilerin hayatını da incelerseniz, orada da Kur'an'a sırt çevirme olayı yatıyor. Kur'an'a sırt çevirme olayı yatıyor. Yani hiç başka bir şey değildir. Niye? Biz kendimize niye bakmıyoruz? Dünyanın en güçlü devletine sahipken, Bugün nedir? Beş paralık Ermeni kendi kendine soykırımı tasarıları geçiriyor, bilmem Amerika'yı saffına alıyor, bilmem neyi. Bütün dünyayı saffına alsa ne yazardı yani? Ama kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Kim Allah'tan korkarsa canlı ve cansız bütün varlıklar o. Allah'tan korkandan korkar. Kim Allah'tan korkmazsa o her şeyden korkar. Kediden de korkar, köpekten de korkar, kurbağadan da korkar her şeyden korkar. Bu millette Allah korkusu silindi niye? E, Kur'an yok yurtta. Balık kuracak, köprüyü kuracak, Kur'anı ortadan kaldırıyor, Aradan Sünneti kaldırıyor, icma tanımaz, kıyas tanımaz adam, kendine göre hakan geziyor ve netice çok kötü oluyor. Şimdi sureye devam ediyoruz. Anlayabildiğimiz kadarıyla anlayabildiğiniz kadarıyla <gülüyor> Kur'an hakikaten rezervinin miktarı bilinmeyen miktarı bilinmeyen müthiş bir hazineye benziyor. Bir maden ocağı ki Buradaki miktarı ne kadardır, Tahmini i keşfi mümkün değil. Ve her Müslüman da bu ocağın bir işletmecisi demektir. Kur'an ocağının işletmecisidir. Kimin tesisleri, maden işletmekte kullanılan tesisleri daha büyükse, daha mükemmelse, daha yeniyse, onun çıkartacağı daha fazla oluyor. Ama tesisi az, adamın bir kovacığı var, bir maşapası var. E o kadar. Bu da alır bir şey götürür de. Daha fazlasını almak için daha mükemmel tesisler kurmak lazım. Ve hiç kimse de şunu söylemesin. Ben Kur'an'dan her şeyi aldım çıkarttım. Bu ocakta başka bir şey kalmadı Hayır her giden onu başlanmamış gibi bulacaktır. Buradan kimse geçmemiş, bu madenden hiçbir şey çıkartılmamış, hiçbir şey elde edilmemiş, bulduğu olduğu gibi duruyor, kabilinden görecektir muhakkak. Pay almaya çalışalım, gayret edelim, Allah'ın verdiği aklı kullanalım, bilgilerimizi bir araya getirelim, Kur'an'ı daha iyi anlamak için. Niye daha iyi anlıyorsun? Daha iyi yaşamak için. Sadece fiyaka olsun diye, efendim o adam büyük bir müfessirdir, kütüphanesi çok zengindir, hangi taşı kaldırırsan altından çıkıyor, bundan hiç önemi yoktur. Yaşamak için öğreneceğiz. Sahabe içindeki insanların çok büyük bir çoğunluğu belki de bizim kadar bilmiyor. Kur'an'ın tamamını bilmiyorlar ama Kur'an'ın tamamını yaşıyor adamlar. Biz ise Kur'an'ın tamamını bilsek bile çok dar çerçevede bir cüzünü zar zor yaşıyoruz. Aradaki fark bu işte. O öğrendiğini yaşamak için öğreniyor. Biz ne için öğreniriz bilmem bizim de niyetimiz bolmalı, olmalı. Mutlaka yaşamalıyız. Evet, bir özet yaparsak <gülüyor> Hamdü Sena'nın her türlü hamdin, şükrün, övgünün yani bir varlığı, bir insanı yahut da herhangi bir şeyi yüceltmek için kullandığımız kelimeleri düşünelim. Allah'a karşı daha çok ham kelimesini şükür kelimesini kullanıyoruz. Hamdü senanın her türlüsü ezelden ebede kadar yapılmış ve yapılacak. Sonsuza dek yapılacak bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve ceza gününün bütün amellerin karşılıklarının ortaya döküleceği, verileceği günün de tek sahibi olan Allah'a aittir. Bitti. Bundan ötesi yok. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendisini tarif ediyor. Yani bir ayette böyle uzun uzun anlatmaz kendisini. Değişik ayetlerde değişik şekillerde anlatır kendisini. Ama Allah'ı tanımak için Bunların hepsini bir araya getirmek lazım. Şimdi namazdan sonra tesbih çekiyoruz. Biliyorsunuz. Bu tesbihi de niye çekeriz şimdi? Dolayısıyla onunla söylemiş olayım. Ebu Uleyra Hazretleri rivayet ediyor. Radıyallahu anh. Medine'ye hicret eden muhacirler. Mekke'de Medine'ye gelen muhacirler. resul e başvurdular. Ya Ya Resulallah cüsur ehli, servet ehli, yani zenginlerimiz Allah'ın kendilerine verdiği servetle mükemmel hayırlar, hizmetler yapıyorlar. E onlardaki servet bize yok. Malla yapılacak işleri biz yapamıyoruz, onlardan geri kalıyoruz. Deyince sızandılar. Yani hem fakirlikten şikayet hem de Servetle yapılması mümkün olanları yapamamaktan mütevellit bir şikayet. resul Ekrem buyurdu ki ben size bir şey öğreteceğim, yani öğretmeyeyim mi şeklinde ifade kullanıyor. Siz onu yaptığınız zaman, o sizi geçtiğiniz, sizi zannettiğiniz, sizden önceki insanlara ulaşacaksınız. Onların derecesini yakalayacaksınız, Sizden sonra gelenler, sizin derecenizi yakalayamayacak. Buyur dediler, her namazdan sonra, 33 kere, Subhanallah, rakam veriyor Resulullah, 33 diyor. E 34 desem olmaz. Burada olmaz. 32 desem, gene olmaz. Muhammed Mustafa'nın bir bildiği var ki 33 diyor canım. 33 kere subhanallah deyin. 33 kere elhamdülillah deyin. 33 kere de Allahu ekber deyin. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele devamı geliyor. O zaman sizden öncekilere siz ulaşıyorsunuz. Sizden sonrakiler yani sizin gibi fakir olan sizden sonra gelen insanlar sizi yakalayamayacaklar tabi zenginler durur mu onlar da bunu öğrendiler hemen başladılar tesbih çekmeye e ya Resulallah bunlar da yapıyor e ne yapayım <gülüyor> peygamberimiz buyurdu bu servet Allah'ın bir lütfudur onu dilediklerine veriyor ''Burada benim bir tasarruf hakkım yok Ama öğrettiklerime devam edin.'' diyor. 33 niye ileri geri kaymayacak? Kapının anahtarı var. Bir numara büyük anahtarla kapıyı açabilir misiniz? Bir numara küçük olsa, yine açamazsınız. Yani her şey o tesbihten, o tahmitten, o tekbirden bekleneni elde etmek için Emredilen şekilde, emredilen ölçüde olacak. Bazen çok yaparsın makbule geçmez, az yaparsın çok makbul olur. Önemli olan emre uygun olması lazım, istenen şekilde olması lazım. Şimdi hamdü senah yani bu da çok büyük bir kazanç olduğu için dolayısıyla hatırlattım. Bazıları işlerine gerek var buna sivri kafalar var. Ayıklama yapıyorlar. Güya bunlar dine ilaveymiş, ekmiş de bunlar temizliyorlar. Bunlar, hiçbirisi yersiz değildir. Her birisi peygamberin ifadelerine dayanarak yürütülen işler. Bunu söyledikten sonra Cenab-ı Hak kendisini bu sıfatlarıyla tanıtıyor, görüyorsunuz. Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ceza gününü maliki burada böyle tarif etti kendini onu söyleyecektim tesbih çekiyoruz ayetel kürsüyü okuyoruz e orada da Allah kendini bir başka türlü tarif ediyor Allahu la ilahe illahu Allah öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur bu ne demektir Kendisinden başka bir ilah yok ne demek? Tekdir. O bir tane. O Allah diye kendisine ibadet yaptığımız, eşinin, ortağının, benzerinin olmadığını kabul ettiğimiz o bir tanedir. La ilahe illahu. Başka hiçbir ilah yok, yalnız o vardır. Bu kadar mı? Hayır. El -hayy. Tezeli ve ebedi bir hayatın sahibidir. El-kayyun Ayakta duran her şeyi ayakta tutan odur. Her şey onunla ayaktadır. O hiçbir şeye dayanmıyor ama her şey ona dayanıyor. La te'ekuduhu sinetun ve Yani bir uyuklama böyle bir uyku hali gelir şöker, hafif kafanız düşer ya onda böyle hafif bir uyku hali veya normal bir uyku olmaz. Ve kendini tan tanıtıyor. Burada başka türlü, başka ayetlerde başka türlü hep Allah. Bütün mesele O'nun büyüklüğünün kavranmasıdır. O'na layık olduğu sıfatların izafe edilmesi, layık olmayan sıfatlardan O'nun tenzih edilmesi lazım. Şimdi şu sıfatları duyan bir Müslüman, meşhur müfessir Beyzavi'nin ifade ettiği gibi, sanki Allah'ı görür gibi oldu diyor. Yani bu ifadelerle Allah'u Zülcelal'i öğrenmiş olan, onun bu kelamını duymuş olan, sanki onu görür gibi bir hale geldiği için ifadesi değişti. İyâke nâ. Ya ke ancak ve ancak sana bir başkasına değil. Allah'ı bu sıfatlarla öğrenen kişiye yakışan bu ifadedir. Bunlar Allah'ın kelamı ama kulun ağzından naklediyor Cenab-ı Hak. E ben de bir başkasının sözünü nakledebiliyorum. Söz onundur ama onun sözünü aktarırken benim sözüm olmuş oluyor. En direk yoldan. Kul sanki Allah'ı böyle gözüyle görmüş gibi oluyor görmüş gibi oluyor da ona karşısında buluyor ve ona hitap ediyor doğrudan doğruya İyya ancak sana Ey alemlerin Rabbi Rahman, Rahim ve ceza gününün maliki olan Allah işte yalnız sana sadece sana nabudu ibadet yaparız biz. Kulluğumuz yalnız sanadır. Bir başkasına kulluk adıyla boyun eğmeyiz. Bir başkasına tapınmayız. Bir başkasına itaatimiz, ibadetimiz olmaz. Peki yalnız sana ve alemde birçok şeye de itaat edeceksin. Onun emri diye itaat ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Niye Kur'an? Ya eyyühellezine amenü Allaha? Ve atıyor Ressulü ve ulil emri diyor. Ey iman edenler, Allah'a iftah edin. Onun bütün emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçın. Niye? E sizi o yarattı ya. Ya İyihen naso budu, Rabbekumul ladhiyakalakayk. Bir başka ayet. Ey insanlar, sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk yapın. Kulluk edilmeye layık o. Böyle demiyor muyuz? Allah'a itaat edin çünkü o yaratıcıdır. Resul'e de itaat edin, onun peygamberine. Niye? O Allah'a, size o tanıtıyor. Olmazsa tanıyamazsınız onu. Ona nasıl kulluk yapacağınızı, nasıl ibadet yapacağınızı kendi ilminizle, aklınızla çözemezsiniz ona medyunu şükransınız. Ve uleyi emriminküm içinizden yetki sahipleri, makam, mevki, rütbe sahipleri de itaat edin. Ama sizden olan yani sizin gibi yalnız Allah'a ibadet eden, sizin gibi sadece Allah'a ibadet eden, sizin gibi sadece onun peygamberine itaat eden idarecilere size itaat edin. İnşallahı i̇şte bir tarafa atana itaat edersen, sen de bir tarafa atılırsın. Ve ulil emri minküm. Güya bir şey bellemişler. Şimdi cemaat içinde. Ve ulul emre itaat. Hangi ulul emir bu? Hangisi? Allah adına bana emir veren ulul emre itaat var. Allah adına, onun peygamberi adına, onun dinini yürütme adına kim? emir veriyorsa hayayı başımın üstüne. Çünkü ona itaat, Allah'a ve Resulüne itaat demektir. Ama beni okulun karşısında karşılayacak şu başörtünle buradan içeri giremezsin. Kim adına bunu söylüyor? Başını örtemezsin, açacaksın diyen kim adına bu emri veriyor? Herhalde Allah adına değil, Peygamber adına değil, değil ama işte bizim çok büyük zaaflarımız var. O Firavunla Musa Aleyhisselam arasındaki kavga her zaman örnektir, her zaman örnektir. Sihirbazlar malup düşünce Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri karşısında asa bütün sihir malzemesini yuttu. Bu yılanlar gibi görülen ipleri bitirdi. Olunca. قَالُوا اَمَنَّا Rabbil Alemin. Dediler ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Bu sihir değil. Bir sihirbazın başarabileceği bir iş değil bu. Burada mutlaka sihir üstü bir iş var. Kudretler üstü, bir kudret kaynağı devreye giriyor burada. Firavun onlara astı, kesti, işte sizi Ellerinizi keseceğim kurma ağaçlarına asacağım sizi bilen. Onlar şöyle diyorlar: Vema ekrehtena alehim inezceth. Innaamen na birabina li alfirale Biz Rabbimize iman ettik. Günahlarımızı, kusurlarımızı affetsin, bağışlasın diye biz onun varlığını kabul ettik. Bir de senin bizi zorlayarak yaptırdıkların var ya diyorlar sihirbazlar bak bu cümleye dikkat buyurun senin bizi zorlamak suretiyle mecbur etmek, ikrah etmek suretiyle yaptırdıklarından da onun bizi affetmesini istiyoruz bu ne demek bu niye anlatılıyor bize başınızda en şiddetli firavonda olsa o sizi Allah'ın talimatının dışındaki bazı şeyleri yapmaya mecbur etse, zorlasa o dahi sizin hanenizde bir günahtır. Karşı koymak, hakkın varken niye teslim oluyorsun? Tercih, hürriyetin var. Niye yaşamayı tercih ediyorsun da ölmeyi tercih etmiyorsun? Ölüm cihetini seçmek de iradeyi o tarafa harcamak değil mi? Niye o tarafa harcamıyorsun da yaşamaya doğru harcıyorsun demek ki yaşamak tercihinde bulunduğun için o teklif edilen zorla yaptırılmak istenen şeyi kısmen kabulleniyorsun e ne yapayım işte filan işte biz bu kısımdayız bizim de bu itaatler için her gün istiğfar etmemiz gerekiyor her gün ya Rabbi işte şu öyle zorladı bu böyle zorladı tabi zorlayacak adam kendini ilah diye gösteriyor bana tapınacaksınız diyor aksini mi bekliyorsun Allah diyor ki Rabbiniz benim bana kulluk edeceksiniz Firavun diyor ki hayır bana kulluk edeceksiniz sen tercihini niçin Firavun'la yana kullanıyorsun niye ona ibadet ediyorsun da asıl yaratıcıya ibadet etmiyorsun burada bir şeyler söylüyoruz biz Allah'a karşı yalnız sana ibadet yapacağız çünkü senin sıfatlarına sahip başka bir varlık göremiyoruz senin gibi bir büyük göremiyoruz sadece sana bir başkasına değil itaat edeceğiz dediğim gibi itaat ettiklerimize itaat ettiğimiz zaman mesul düşmemek için o Allah adına emir verirlerse mesul düşmeyiz Allah adına verdikleri emirlerde onlara itaat ederiz Allah'a itaattır netice itibariyle bu hani iblise Adem'e secde ettirdi Cenab-ı Hak şu Adem'e secde edeceksin bütün melekler secde etti direniyor iblis <gülüyor> e, orada hakikatte diyor müfessirler kendisine secde edilen yine Allah'tır Adem'e secde edin, secde et, emrini veren Allah olduğu için onun emriyle Adem'e secde eden neticede Allah'a secde etmiştir. O emrettiği için yapıyor, bir başkası için değil. Biz de onun emri birileri tarafından bize ulaştırılırsa biz onun emrine itaat etmiş oluyoruz. Ama bize ulaştırılanlar onun emirleri değil bunu anlatmaya çalışıyorum bize ulaştıranlar o zaman fatihada yalnız sana kulluk yaparız derken bir taraftan bunu derken bir taraftan da ondan daha çok başkalarına kulluk yaparsan bu yalancılık olmaz mı namazlar bizi kurtarmıyor namaz mı kılıyorsun ki kurtaracaksın namaz bütün kötülüklerin önüne geçer namaz kıl da önüne geçsin ağzın dediğini kulağın duysun büyük laflar ediyoruz fakat bunları dinlemiyoruz. Arkasından ve iyyâke nesraî yalnız ve yalnız senden ya Rabbi. Asla bir başkasından değil. Sadece ve sadece senden yardım istiyoruz. Yardımı senden bekliyoruz. Çünkü başkasının yardıma gücü yok. O çok güçlü zannettiklerimiz çok aciz. Öyle geliyor bize. Bir an için gözümüzde güçlü görünüyorlar. Yardımı senden istiyorum. Yani bir adam görünüşte bir kişi gelip sana yardım etse o adamı görüyorsun ama onu Allah gönderdi. O kendi kendine yapamıyor o işi. Onu gönderenin Allah'ı zülcelal olduğuna hemen iman etmen lazım. Filancı şu işimi şöyle yaptı beni doktor iyileştirdi. Hayır. Doktor aracıdır. Allah ona da öyle bir imtiyaz verdi. Bu hastanın şifasını senin elinle vereceğim diyor. Ama ben veriyorum, sen değil. Eğer şifayı doktor da alsaydı, doktor hiç hasta olur mu kendisi? Niye hasta oluyor? Ve çaresiz, amansız dertlerden hayatını terk edip giden doktorlar var. Onun elinde değil bu işler. Bunu böyle görebilmek lazım. Yalnız sana kulluk yapıyoruz ve yalnız senden yardım istiyoruz. Şimdi buradan tabi birileri fırsat buluyor. Efendim Allah ile kullar arasına kimse giremez. <gülüyor> Lafa bak. Oradaki hedefi nedir bu adamların? Peygamberleri devre dışı bırakmak. Allah ile kulları arasında elçilik vazifesini yürüten Allahu Zülcelal'in ne emrettiğini ne istediğini kullara ulaştıran o peygamberler dediğimiz elçilerdir. Ve onlar aradan çekilirse onlar aracı değil, onlar sadece aldıkları emirleri yerine ulaştırıyorlar. Yani elçilik görevlerini yapıyorlar ve bu görevin nasıl yapılacağını tatbiki olarak gösteriyorlar, öğretiyorlar o birilerinin peygamberler postacıdır dedikleri gibi değil bu iş. Haşa. Efendim postacı mektubu alırmış, ait olduğu yere götürürmüş. Yani yolda mektubu açar okur mu diyor. O mektupta istenenleri yerine getirmekle meşgul olur mu postacı? Peygamberi postacı gibi göstermek istiyorlar. Hayır. Öyle bir postacı değil. Yani elçi, onu elçi tayin edenin isteklerini harfiyen yerine ulaştıran canlı olarak tatbik edilmesi gerekiyorsa canlı gösteren bir zatı anlatıyor peygamber onu yanlış anlamamak lazım efendim bunlar araya giriyorlar kullarla bizim aramızı açıyorlar böyle bir şey yok hem de bunu diyenler kimdir biliyor musunuz bir ara işte böyle inançla fazla ilgisi de olmayan birisini dinliyorum televizyonda Yine o meşhurlardan birisi böyle, efendim doğrudan doğruya Kur'an diyor. Bir hanımefendi dedi ki, bir de onun söyledikleri benim işime çok geliyor dedi. O sapık adamın fikirleri benim işime geliyor ama ona şunu söylüyorum. Eğer biz doğrudan doğruya Kur'an'la buluşacaksak lütfen kendisi de aradan çekilsin dedi. Kendisi de bir çekirsin aradan, ondan sonra biz Kur'an'la doğrudan doğruya buluşuruz. Sen Muhammed Mustafa'yı aradan çekeceksin, araya kendin gireceksin, öyle mi? Ve zaten söyledi, ben de bu manada çıplak uyarıcılardan biriyim dedi ve hala demeye devam ediyor. Öyle çok sapıklar geldi geçti. Biz bu söze dikkat edelim, ne diyoruz burada? Onun yüce sıfatlarını okuduktan sonra... Ya Rabbi biz o manada kulunuz ki olduk ki yalnız sana kulluk yaparız. Kulluk deyince hemen aklımıza namaz kılmak, oruç tutmak geliyor. Hayır. Yapılması gereken her şey gününde çekini ödemen de kulluğun bir şeklidir. Günü geldi değil mi bu çekin karşılığı konacak yerine onu koymak da kulluk şekillerinden birisi, namaz gibi bir ibadet onu görmemezlikten geliyorsun efendim her şeyi efendim çatacak, vuracak, kıracak indirecek, ondan sonra gelecek diyecek işte şu öyle ya? bu sistemi olduğu gibi yürüteceksin adı İslam olan bu nizamı olduğu gibi yaşamak zorundasın efendim kendi kendimize tasdif yapıyoruz şuralar şuralar kalsın şu kısım şu kısım ne demek kalsın sen kim oluyorsun ki böyle kendi kendine ayırım yapıyorsun bir kısım adamlara bağışta da bulunuyoruz biz e ne yapalım diyor hiç olmazsa cuma namazlarını kılıyor adama beş vakit namazını bağışlıyor biz yapıyoruz bu işi onu överken met ederken e cumalarını kılar canım. vakit namazlarını bağışladın mı ona sen efendim namazı filan yok ama orucunu tutuyor ve İslam'ın diğer hükümlerini bağışlıyor buna. Bu yetkiyi nereden aldık biz? İşte Birisi de çıkar der ki, biz de Kur'an'dan sadece 230 ayeti kaldırdık. Ne var? E sen her gün kaldırıyorsun ama. Ona kızıyorsun. Ayetleri nasıl kaldırıyor? Her gün kaldırıyorsun sen ayetleri. Ve sözüne sahip çık. İyâken âbudû ve iyâken istâhî. Yardımı yalnız O'ndan isteyeceğiz, kulluğu da yalnız O'na yapacağız. Yardım O'ndan, kulluk O'ndan diyorsak, O'nun emrettiği, tarif ettiği, peygamberinin ölçülerini koyduğu şekilde yaparsan olur bu. O ölçünün dışına çıktım, yine sapıtmış olursun. Şimdi cemaat ezan okunuyor. Benim bir Benim bir istirhamım olacak çare yok. Bu bu kadar güzel sözleri söyledikten sonra inanıyorum ki bir soğuk duş gibi geliyor bu. Ama çaresizlik insana her şeyi yaptırıyor. Vaaz ettiğim sene boyunca vaaz ettiğim camilerde ki herhalde burada 15 yılı aşkın bir zaman oldu. Bazı camiler var ki 25 yıldan fazla oradayız, 28 sene oradayız ve burada da epey oldu yani. Yalnız Cuma günleri çaresizlik beni bir şeye zorluyor ve senede bir kere, nadiren iki kere, nadiren iki kere cemaatten yardım istemek mecburiyetinde kalıyorum. Biraz da. Ah bu yardım isteme işi olmasa diyorlar. Hoca ne güzel konuşuyor ama getiriyor sonunu paraya bağlıyor. Vallahi gücüm olsa ben de istemem. Ama yok. Çare yok. Biliyorsunuz ki Türkiye'de din hizmetleri çok zor yürüyor. Eğer yürüyor denirse tabii. Mecazen belki yürüyor diyeceğiz. Ama yürüdüğü kadarıyla çok güç yürüyor desteği olmadığı gibi binlerce kösteği var. Engeli var, mani var. Benim bir sıkıntım var. Fatih'te, şarşamba da, İsmail'a Kur'an kursunu biliyorsunuz. Binayı da her yerden görürsünüz. Muhteşem bir bina Kur'an'a yakışır inşallah. İki ciddi fatura geldi. Birisi elektrik faturası 12 milyar yani bir Kur'an kursu böyle bir fatura ödeyebilir mi? Ama bu neyle katlandı? Cezalarla katlandı. Zamanında faturayı göndermiyor, gecikme zammını ekliyor, ekliyor, gönderiyor. Cani bunlar, başka bir şey değil yani. Hakkaniyetle, adaletle, insafla hiç alakaları yok. Ama yapıyor bunu. Öte yandan 7-8 milyar doğalgaz geliyor. Bilmem ne geliyor ne geliyor. Şimdi her geçen gün bu zamlanan faturayı kapatmam lazım. Bir Kur'an kursuna, bir Kur'an evine de yakışmıyor bu. Bu faturaları kapatabilmek için sizden yardım istiyorum. Bu benim faturamı şeyi elektriğimi kesiyorlar, yardım edin demiyorum ben. Kur'an'a hizmet veren bir müesseseyi durduruyorlar. Bu akış devam etmesi lazım. Bir de şunu söyleyeyim hemen bitireceğim. Öğrenciler çok zayıf geliyor. Kur'an kursları birçoğu kapanıyor da bazıları açık duruyor. Ama öyle insanlar geliyor ki hakikaten fakir. Yok. Yani okumak istiyor ama masrafı için yapabileceği bir şey yok. Ya alırsın okutursun, Müslüman yaparsın, ya da gönderirsin. Cemiyetin neresinde uyuşturucu kullanır, uyuşturucu satar, dinsiz olur. Ben karışmam diyor adam, bir de vebale salıyor beni. Bir yıllık masraflarına karşılık 400 milyon para tevbi diyoruz. E 400 milyon çok değil mi? Ağzımı dolduruyor ama 8 aylık, 9 aylık eğitim için... 3 milyarlık ödemeleri düşünürseniz bu hiçbir şey değil. Ne yapalım? Allah rızası için bu fakir çocukları okutmak üzere zekatınıza da mahsup edebilirsiniz. Bu öğrencilere de katkıda bulunan. Bunlar fakir oldukları için geri dönmesinler. Dinlerini öğrenmekten mahrum olmasınlar. Cenab-ı Hak hepinizin hayırlarını kabul eylesin. El-Fatiha.